ve men yuta'allaha ve rasuluhu faqad faza falan azima amma بعد fa astaqal hadith kalamullah wa khayran hadiy hadyu muhammedin sallallahu alayhi ve sellem ve sharral umur muhtetatuha li kulli muhtetat değerli kardeşlerim siyer dersimizin ikinci konusundayız. ikinci dersindeyiz. Size daha önce arz ettiğim gibi önce konuyu veriyoruz. Sonra bu kitabımızın usulü üzere. Ondan çıkacak neticeler, dersler ve ibretleri veriyoruz. Geçtiğimiz derste, bu ikinci dersimiz, geçtiğimiz derste e, siyerin, sünnetin önemi e, konumu, bundan bahsetmiştik. Şimdi bu bahsettiğimiz konulardan elde edeceğimiz dersler var. Üç madde halinde burada belirtilmiş. Müellif Allah'ından ondan razı olsun. Allah ona hayırla karşılık versin. Yani o şekilde inşallah devam ettireceğiz. Birkaç ders usul sadedinde yani siyerin öneminin kavranması, sünnetin öneminin kavranması e, hususunda ne kadar değerli olduğuna dair delilleri zikrederek birkaç ders böyle gideceğiz. Ondan sonra artık e, aleyhissalatü vesselamın doğumundan önceki e, cahiliyenin durumundan başlayacak e, konu konu konu konu devam ettireceğiz Allah nasip ederse. Her konudan sonra önce bir hafta konu işlenecek istisnai durumlar olabilir. Önce bir hafta konu işlenecek, ikinci hafta da o konudan elde edilecek dersler ve ibretler, özellikle günümüzde taalluk eden, yani günümüzde alakalı meseleler, bizi ilgilendiren şeyler neyse, günümüz nispetinde ona dikkat çekmeye çalışacağız. Tabii ki çoğunluk olarak bu kitabı takip ediyoruz. Ama onun haricinde bir şey olursa da onu gücümüz nispetinde ilave edeceğiz. Evet, bugünkü dersimiz dediğim gibi birinci dersimizin e, hem özeti sadedinde hem de elde edeceğimiz ibretler, dersler. Evet, birinci dersimizin e, konusu sünnetin anlamı ve siyerin sünnetin önemiydi. Olayım. Bununla ilgili Vahik ve Rahmetullah. Bununla ilgili birinci e, mesele yahut da birinci önemli e, elde Selam edeceğimiz ee, konu ibret alacağımız şey Kur'an ve sahih sünnet teşriği de tek kaynaktır. Yani hüküm koymada hüküm koymada tek kaynak Kur'an ve sahih sünnet. Bu husustaki ayetler Al-Imran suresi 31. ayet kerime Kulun kumtum, تَحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يَحْبِبِكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ Deki eğer e, Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Vayak filakum uznu ve kum ve günahlarınızı bağışlasın. Allahu a'fuur rahim. Allah çok bağışlayan çok rahmet sahibidir. Burada bu ayet kelimesiyle eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ifadesiyle sünnete, siyrette Dikkat çekiliyor. Diğer ayet-i kerime, yine e, Alimran imran suresi 32. ayet-i kerime. Allah اَتِيُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاِنْ تَوَلَّ fe اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ De ki, Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Ahzab suresi. kana كَانَ müminin وَلَا مُؤْمِنَتِينَ eğer Allah ve resulü emran Allah ve resulü bir şeye hükmettiği zaman mümin erkek ve kadın için burada hem mümin erkeği hem de kadını zikret. Yer yer tek bir sıga tek bir e, kip kullanılır. Bununla hem erkekler hem kadınlar kastedilir. Bazen hem insanlar hem de cinler kastedilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in i'cazından Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman ey yekuna lehumul khiyare min emrihim yani bu mümin erkek ve kadının kendi işlerinden kendi görüşlerine göre seçme ve tercih etme hakkı yok. Allah ve Resulü'nün hükmüne tabi olacaklar yani. Ve men yasillaha ve rasuluhu feqad dalla mudalalen Kim Allah'a ve Resulü'ne isyan ederse o zaman apaçık bir sapıklıkla sapıtmıştır diyor. Haşr suresi وَمَا عَتَىٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُبُهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Resulsüze neyi verdiyse alın, neyden de yasakladıysa ondan sakının. وَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْإِقَابُ Allah'tan sakının. Muhakkak Allah cezası İkabı şiddet olan ağır olandır. Nisa suresinde, Men yutiyor Rassule, fakat ete Allah kim Rassule itaat ederse muhakkak ki itaat etmiştir. Ve Mentevelle, feme ısrarla ki aleyhim hafîzâ. kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerine bekçi göndermedik diyor. Yani yüz çeviren esenin bir işin yok. Ama kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Gerçekten Allah'a itaat etmiştir diyor. Şimdi bu ayetleri daha hadislere ve imamların sözlerine geçmeden bu ayetleri şöyle bir tasavvur edelim, düşünelim, tefekkür edelim. Allah ve Resul'ünün hükmünü ayırt dedenlerin hali, davranışları ve sözleri gözümüzün önüne gelsin. Subhanallah. Onlar Allah'ın kitabına muhalif Hareket ediyorlar mı etmiyorlar? Elbette ediyorlar. Onunla aynen Yahudilere hitap edilen şu ayet-i kerimenin kapsamındadır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Diyor. Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Diyor. Subhanallah. İşte bu konumdadır insan. Kur'an Sahih sünnetlerle beraber, yani Kur'an'ın açıklaması olan sahih sünnetlerle beraber bir bütün. Din bir bütündür. İkisi birbirinden ayrılamaz bir parçadır. Hadiste gelecek onların ta ki havza kadar, aleyhisselatü vesselamın havzuna kadar ikisi birbirinden ayrılmaksızın kitap ve sünnet, havza kadar geleceğine aleyhisselatü vesselam haber veriyor. bu Nisa suresinin tefsiriyle ilgili, yani kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir ayet kelimesiyle ilgili müfessirlerin imamı İmamı e, İbni Celil Et-Taberi diyor ki bu Allah'tan mahlukatına bir uyarıdır. edin. Nebi Aleyhisselatu Vesselam hakkında. Yani Allah Azze ve Celle onlar için İnsanlar için diyor ki, İbn-i tefsirine göre, sizden kim itaat ederse, ey insanlar, Muhammed'e, muhakkak ki bana itaat etmiştir. Onun sözünü dinleyin ve onun emrine itaat edin. Ne zaman size bir şey emrederse, o size emrettiği şey, benim emrettiğim şeydir. Ne zaman ki size bir şey, bir şey yasaklarsa, bir şeyden nehy ederse o benim nehyettiğim, yasakladığım şeydir diyor. Sizden biriniz, sizden herhangi biriniz Muhammed bizim gibi bir beşerdir. Bizim üstümüze üstün gel, bizim üzerimize bize karşı üstün gelmek istiyor demeyin diyor. Aynen Nuh Aleyhisselam'a ve diğer peygamberlere Kur'an-ı Kerim'de kavimlerinin dediği gibi Orada ifadede şöyle geçer. Yuridu eyyetafaddena aleykum. Mücrimler, Nuh aleyhisselam kaviminde mücrimler diyorlar ki bu bir beşer size üstün gelmeye çalışıyor diyor. Yani bunun sözünü dinlemeyin diyorlar kavimlerine. O mücrimler sapkınlar. Siz de böyle demeyin. Bizim gibi bir beşer. veya hatta birilerinin ifade ettiği gibi o bir postacıydı. Haşa ve kelle. Bu bu ifade aslında tek başına bir şey ifade etmez ama burada adamın niyetinde bir tasgir, küçültme ve zem yani yerme var. Kelimeler kullanıldığı yere göre mana ifade ediyor bazen. Kelimenin gücü bazen kılıçtan çok daha keskin oluyor. Bu bir maharet işidir. Allah Azze ve Celle bunu yani sözde, sözü ağızdan çıkacak kelimeyi yerde yerinde kullanmayı bizlere nasip etsin. Ve katında razı olduğu şeyleri konuşmayı bize nasip et O onun için Ali sırati Men kane minbil lahi ve yar ve Kim Allah'a ve akıred kinde iman ediyorsa, fal yakul hayiran, evliyesmut, rıvah Müslüman. <gülüyor> Müslümanın rivayet ettiği liste. Kim Allah ve iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Ya hayır konuşsun ya da sussun. Yani insan hayır konuşamıyorsa, konuşamıyorsa şerden sakınması gerekiyor. Yine Allah Azze ve Celle'nin Nisa Suresi 59'da: Ya yuhelbiyne Allah ve etiğ ve ulil iman edenler. Allah'a, Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Bu itaat edin kelimesi peş peşe hem Allah Azze ve Celle için hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için geliyor. Allah'a ve eteyur <gülüyor> rasula. Ama ve etiyul emr minkum dem. Ve ulul emr minkum ifadesi var. Eti'u kelimesi Allah Farasiyye için peş peşize ee, ama ulul emr yani emir sahibi, sizden olan emir sahibi, e, iman etmiş eee muttaki, adaletle hükmeden vesaire. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. "Feytenazatun fi şey'in ferudduhu ila Allah ve Resulihi in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz o zaman Allah'a ve arasında götürün. İşte orada emir sahiplerine götürün demiyor. Allah'a ve Rasulüne götür. Eğer Allah'a ve ahuret gününe iman ediyorsanız yani böyle yapın. <gülüyor> Bu daha hayırlıdır. Sonuç bakımından da daha güzeldir diyor. Mücahid, Mücahit, mücahit e, tefsircilerin İbni Abbas'tan sonra ee, en önemli imamlarından birisi Ali tabiindendir kendisi diyor ki bu ayetin tefsirinde Allah'a ve Resulüne götürün ifadesi e, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine götürün manasına Meymun İbni Mihran ise diyor ki Allah'a götürün ifadesi Allah'ın kitabına götürün manasınadır Resulüne götürün ifadesi ise ister e, diri olsun isterse e, ölü olsun yani vefat Ali vefatinden vefatından sonra ona götürün yani diriyken kendisine öldükten sonra da onun sünnetine götürün anlaşmazlıklarınızı sünnete bakın ona müracaat edin demek diyor. Evet. İmam Ahmedin Ebu Davud'un, Tirmizi'nin ve İbn-i sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste Ebu Rafi radıyallahu ne Nebi aleyhissalâtu vesselâm diyor ki sizden birinizi diyor koltuğuna böyle yaslanmış bir vaziyette iken, kurulu yani kendinden emin yahut mütekebbir büyüklenir bir vaziyette iken benim emrettiğim şeylerden birisi, bir emir bir şey kendisine gelir. Yahut da nehyettiğim şeylerden bir şey kendisine gelir de. Ben bilmiyorum. Biz Allah'ın kitabında bulduğumuz şeye tabi oluruz derken, sizi böyle bu halde diyor, bulmayayım diyor. Bu şekilde sizinle karşılaşmayayım diyor. İfade çok gerçekten e, düşündürücü. Allah'ın kitabında bulduğum şeye tabi olurum. Bununla yetinirim. Yani peygamberin söylediği, emrettiği veya yasakladığı bir şey beni ala kadar etmez Türkçesi. Derken sizi bu Böyle şeyle karşılaşmayın diyor. Hayırlı sıret efendim. Burada siretin, sünnetin. Yani siret derken yaşantıyı kastediyoruz. Sünnet derken de hepsini sözlü ifadeleri vesaire. Ne kadar önemli olduğu anlatılıyor. Müs, e, Müsned de yani İmam Ahmet'in müsnedinde bir başka rivayette de şöyle geliyor yine sahih biz kitapta bulduğumuz şeyi yani Kuran'da bulduğumuz şeyi haram e, haram olarak bulduğumuz şeyi haram kabul ederiz bu şekilde bulunuyor. dikkat edin ki bana Kuran ve onunla beraber bir misli verildi diyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kur'an ve bununla birlikte bir misli, yani sünnet verildi. <gülüyor> Yine Allah Azze ve Celle kitabında buna şahit olarak şu ayet-i kerimeyi söylüyor. Allah'a şey, e, Allah Azze ve Celle sana kitabı ve hikmeti indirdi. Vakat enzalallahı İleyke zikra, ileyke zikra, ileyke'l kitabe ve'l hikmete. Kitabu ve hikmeti hatırladığım kanalda. Kitabu ve hikmeti indirdi. Kitabu ve hikmeti verdik diyor. Hikmetle kastedilen müfessirlerin bazılarına göre sahih sünnettir diyorlar. İşte Kur'an'la beraber verilen diğer misli Aleyhisselatü vesselam'ın sireti ve sünnetidir. Bir başka lafızda Dikkat edin ki Allah'ın Resulü'nün haram kıldığı şey Allah'ın haram kıldığı gibidir. Yani peygamberin haram kıldığı, Allah'ın haram kıldığı gibidir. Buna yine Kur'an-ı Kerim'den şahit verecek olursak Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 29. Ayet-i Kerim'de وَقَاتِلُوا la لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimselerle savaş. Wala yuhrimun mahremallah ve rasuluhu. Allah'ın ve Rasulünün dikkat edin Allah'ın ve Rasulünün haram kıldığının haram Allah savaş. Wala yedeenena dinen hak. Wala yedeenuna dinen hak. Hak din İslam'u da din kabul etmeyenlerle savaş. Hatta yu'tin ciz'eten yedim ve musaferin Ta ki küçülmüş, alçalmış bir vaziyette elleriyle cize verinceye kadar. Buradaki ayet-i kerimede Allah'ın ve Resulü'nün haram kıldığını haram sayma Allah'ın savaş Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram kılıyor. Bu yetki kim vermiş ona? Allah Azze ve Celle kitabında. Bunun bir başka şahidi de Araf suresi 157. ayet-i kerime. وَيُحِلِ لَهُمُوا اتَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِدُ O Rasul ki onlara temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri de, zararlı olan şeyleri de haram kılar diyor. Burada Rasul'den bahsediyor. Allah Azze ve Celle kendisinden değil, Rasul'ün sıfatından bahsediyor. Ve yukarısında, ayet-i kerimenin yukarısında, Tevrat'ta ve İncil'de onun vasıflarının anlatıldığından bahsediyor. O Rasul'ün temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri de haram kıldığından bahsediyor. Yani ona yetki veriyor, yetki. Allah Azze ve Celle Resulüne yetki vermiş oluyor. Evet. Yine Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen Ebu Davud'un da bir senetle rivayet ettiği hadiste Mikdam bin Ma'di Kerib'in rivayet, etti. rivayet ettiği hadis radıyallahu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan diyor ki, dikkat edin bana Kitap ve onunla beraber bir misli verildi. Yani Kur'an ve bir misli verildi. Karnı tok bir adamın koltuğuna yaslanmış bir şekilde şöyle demesi yakındır diyor. Şöyle demesi yaklaşmıştır. Bu gerçekten gerçekleşiyor yani. Gerçekleşti de söylüyorlar bunu. Şöyle demesi diyor, yaklaşmıştır. Size Kur'an-ı Kerim yeterlidir. Kur'an-ı Kerim yeterlidir. Kur'an'a bakın. Onda bulduğunuz, helal olarak bulduğunuz şeyi helal kabul edin. Haram bulduğunuz şeyi de haram kabul edin. Dikkat edin ki size diyor, aleyhissalatü vesselam, size ehil eşek etleri, evcil eşek etleri helal değildir, haramdır. Ve her köpek dişi olan, yırtıcı hayvan, kurt, aslan, kaplan, Vesaire, bunların hepsi haramdır. Ve anlaşmalı olduğunuz yitik mal, başkasına ait yitik mal haramdır. Ancak sahibinin ona ihtiyacı yoksa, ondan vazgeçmişse bu müstesnadır. Evet. İlerler. Hadis devam ediyor. Burada, <gülüyor> bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözünün başında o zikrettiği gibi. Karnı tok, koltuğuna e, yaslanmış, kendinden emin, sadece kelam yapan, böyle cak cak cak konuşan, ondan sonra Allah'ın kitabıyla hükmederiz, gerisine gerek yok diyen insanın gelmesi yaklaşmıştır. Evet geldi. Ali ve Vesselam'ın sözleri, sahih sünnetleri bir mucizedir, gerçekleşiyor. Allah'ın kitabındakine helal, helal ona helal, haram olanı haram kabul ederiz, ederiz demiyorlar mı? Evet diyorlar. Onlara evcil, eşeklerin etini yiyin bakayım diyecek. Ne diyecekler acaba? Kurtları, aslanları, kaplanları yiyin bakalım. Onlar haram. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haram kılmış. Onlar tabii başka bir şekilde tevil ediyorlar. Evet. Daha bunun gibi nice haram kılınan ve helal kılınan, sünnette belirtilen çok şeyler var kardeşlerim, örnekler. Ve Müslümanlar şu ana kadar bu hal üzere geldiler. Sünnetten öğrendikleri şeyleri, sahih sünnetten öğrendikleri şeyleri, helali helal, haramı haram kabul ederek yaşandılar. Ve bundan sonra da kıyamete kadar böyle gidecek. Bu dün bir bütündür. i̇bn Mesud'un rivayet ettiği bir hadiste Müslüm'de. Meşhur bir hadis Bir kadın İbn-i Mesud'a geliyor ve Diyor ki ben diyor <gülüyor> e, İbn-i Mesud'a Gelince e, İbn-i Mesud'a diyor ki Sen diyor Allah'ın Böyle kaşların arasını yolan Ondan sonra Dövme yapan yaptıran dişlerinin arasını Ayıran kadınlara Lanet ettiğini Söylüyorsun diyor ben diyor Allah'ın kitabının başından da sonunda da her tarafını okudum. Allah'ın kitabını okudum. Böyle bir şey bulamadım diyor. İbni Mesud'a bir kadın böyle diyor. İbni Mesud radıyallahu anh da ne diyor? Sen diyor Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki şu ayet-i kerimeyi okumadın mı? Ve آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُوذُهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Rasul size neyi verdiyse onu alın, neyden yasakladıysa ondan da sakının ayet-i kerimesini okumadın mı diyor. Kadın da diyor ki, bilakis. Ondan sonra diyor ki Ebune Mesud, ben de Resulullah aleyhissalatü ve işte böyle derken işittim diyor. Nasıl derken? kaşlarının yolan, arasına ayıran e, <gülüyor> bugünkü birçok işlemler yapılıyor da çeken, düzelten vesaire yolan, ondan sonra dişlerinin arasını ayıran e, dövme yapan ve yaptırana Allah lanet etsin diyor. İşte bundan diyor, bundan dolayı diyor ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı e, sözünü böyle işittim. İşte bu da Kur'an'da vardır demeye getiriyor. Resul size neyi verdiyse onu al. Yani Resul'ün yasakladığı, lanet ettiği bir şey Allah'ın kitabında var. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Ama sahih sünnet bizce, bizim gibi bir toplum için sahih sünnet, Artık tartışmasız bir hüccettir delil. Onun mutlaka Kur'an'dan bir şahidi vardır. Aynen i̇bn Mesud'un getirdiği gibi. i̇bn Mesud radıyallahu an Kur'an'dan bu hadisin, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kaşların arasında ayıran, dişlerini ayıran, ondan sonra dövme yapamıyor, yaptırana lanet etmesiyle ilgili sözüne Haşr suresiyle delil getirdi, şahitlik yaptı. Bunun gibi birçok hadisin delili vardır. Şahidi vardır Kur'an'dan sahih hadis. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Onun için kadına öyle söylüyor. Sen diyor, sen bu ayet-i kerime okumadın mı? Bu bu ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş ayrı bir ayrıcalıktır bir özellik. Onun sözünün hüccet olduğuna bir delildir yani. Onun için böyle söylüyor İbn Mes'ud. Hakimin rivayet ettiği Ebu Hureyre'den gelen sahih bir hadiste diyor ki <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam ben sizin aranızda iki şeyi terk ettim. İki şey bırakıyorum sizin aranızda. Bunlardan sonra asla siz sapıtmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim dedi. Ve bu ikisi diyor ben havzımın başında olduğum halde havzımın başındayken ta ki o zamana kadar ayrılmadan bana geleceklerdir diyor. Demek ki kitap ve sünnet aleyhisselatü vesselam'ın ifadesiyle kıyamete kadar, hatta havzın başında oluncaya kadar ikisi birlikte devam edecek. Elhamdülillah. Hak ve gerçek yol üzerimiz. Allah'a hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle bu yoldan bizi ayırmaz. Amin. İkinci önemli mesele ne dedi Yani Aleyhisselatü vesselam'ın yaşantısı, sünnetleri Müslümanların kardeşlerim ilk okuludur, madresesidir. Selamünaleyküm. Evet. Beklerim merakında. Sîret terbiyede ve Selamlarım. ilim el elde etmede Geçtiğimiz zamanlardan beri Müslümanların yanında bir menheçtir, bir metottur, siret. Hem terbiye hususunda hem de ilim hususunda. Müslümanlar hilafetin, hilafetin iadesi yahut da yeryüzünde kuvvet kazanma, yeryüzünde kuvvet kazanma hususunda gayretlerine rağmen yardımsız bırakılmışlardı. Neden? Çünkü onların Müslümanların fehimleri yani anlayışları bozulmuş ve Nebi ve vesselam'ın Sîretinden onu örnek almaktan, onun menhecini takip etmekten uzaklaştıkları için. Bu anlayış bozulduğu için onlar yardımsız kalmışlardı. Yani bizden bahsediyoruz. Bizler yardımsız kalmış. Bize yardım edilebilmesi için Allah'ın dinine yardım etmemiz gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini takip etmemiz gerekiyor. O'nun menhecini, metodunu esas almamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinde اِنْ تَنْصُرُ ve يَنْصُرْكُمْ وَيُفَبِّتْ اَخْطَانِكُمْ Eğer Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kalar diyor. Allah Azze ve Celle'ye yardım etmek, onun dinine yardım etmektir. Ama metot, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın menheci üzere. Allah'ın vaadi gelene kadar, elbette gayret edeceğiz, çalışacağız. Allah'ın vaadi gelene kadar, bize düşen çalışmak, gayret etmek, Allah'ın vaadi geldiğinde ise, ya bize, yani nesillerimize, yahut da onlardan sonra gelen kimselere, Allah Azze ve Celle vaadini gerçekleştirecek, nurunu tamamlayacak. Bizim için şu anda e, yani bir sıkıntı olacak, moral bozukluğuna sebep olacak bir şey olmamalı. Müslümanlar her yerde e, zulüm altında, kan ve revan içerisinde ama Allah'ın bir vaadi var, o gerçekleşecek. Önemli olan biz şahıs olarak yahut cemaat olarak ne yaptığımız, ne yapabildiğimiz bu çok önemli. Şu zamanda, bundan sonra Allah'ın nurunun tamamlandığı zamanlarda veya geçmişteki insanlar her biri kendi nefsinden Allah'a hesap verecekler. Onun için çok böyle büyük şeyler hayal etmekten ziyade şu an için yapabileceğimiz şeyler yapmamız, günümüzü değerlendirmemiz gerekiyor. Elbette Müslüman e, devletinin, yani İslamî devletinin güçlü olmasını, dünyaya hakim olmasını, <gülüyor> adaletin gelmesini, ondan sonra Müslümanların en ileride olmasını istiyor, arzuluyor. Ama bu <gülüyor> bu bizim elimizde değil kardeşlerim. Bu Allah azze ve celle'nin elinde. Bize düşen şu anı değerlendirmek ve gayret etmek. Allahu Teala vesile versin. Evet dedi ki ee, nebevi Siret Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı Müslümanların ilk okuludur. İmam Zühri diyor ki Rahmetullah Allah'ına rahmet etsin. Siret ilmi diyor. Dünya ilmi ve ahiret ilmidir. Seleften bazı kimseler ise şöyle diyorlar. Bizler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gazvelerinden ve gazve Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığı Savaşlara gazbe deniliyor. Evet. Gazbelerinden bir gazveyi, Kur'an'dan bir sureyi öğrenir gibi öğrenirdik diyor. İnşallah, Allah ömür verir, nasip ederse o gazbelere tek tek gireceğiz inşallah. Yine. Yani böyle önem veriyorlar. Aleyhissalatü Vesselam'ın gazbelerine, savaşlarına. Evet. Yine bu hususlar Nisa suresinde Allah Azze ve Celle وَمَنْ يُشَاقِهِ Men بعد ما تبينا له الهدى ويتبى غير سبيل المؤمنين نوله ما تبلا. Venuslihi جهنم وساحت مسيرة. Kim kendisine hidayet belli olduktan sonra Rasul'e karşı çıkar, düşmanlık ederse. Ve يتبي غير سبيل المؤمنين. Ve Müminlerin bulunduğu yolun başka bir yola, yolun gayrısına başka bir yola tabi olursa. Burası o kadar önemli ki müminlerin, iman edenlerin bulunduğu gittiği yoldan başka bir yola tabi olursa. Yani Allah'ın Resulü'nün, ashabının ve onu takip edenlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa nu'ellihi <gülüyor> martebella. Döndüğü yere, yüzünü çevirdiği yere onu çeviririz. Men'suluhu cehennem ve sa'at Onu cehenneme atarız. O cehennem ise ne kötü dönüş yeridir diyor. Allah. Aleyhisselatü Vesselam Aişe radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Muharri ve Müslüm hadisi bazı topluluklara gruplara ne oluyor da diyor benim yaptığım bir şeyden uzaklaşıyorlar. Yani onu yapmaktan imtina ediyorlar. Allah'a yemin olsun ki ben sizin Allah'ı en çok bileniniz ve Allah'tan en çok korkanınızın diyor. Subhanallah. Bazıları aleyhisselatü vesselam yaptığı şeyleri yapmaktan imtina ediyorlar. Bir diğer hadiste Müslüman rivayeti ve Ahmet bin Hanbe'nin rivayetinde bu biraz daha açık. Bazı kimselere ne oluyor da benim benden bir iş, benden bir emir kendisine ulaşmış o konuda ruhsat verdiğim bir şey. Yani bir hususta ruhsat verdiğim, cevaz verdiğim bir şey kendisine ulaştığı halde onu kereh görüyor. Ondan hoşlanmıyor ve ondan uzak duruyor. Bu kimselere ne oluyor diyor. Allah'a yemin olsun ki ben o kimselerin Allah'ı en iyi bileni ve Allah'tan en çok korkanıyım diyor. Subhanallah. <gülüyor> Demek ki Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın sünneti üzerinde bir sünnet. Onun yaptığı amellerin üzerinde daha faziletli bir amel yok. Kafasına göre insan hareket edemez dinde. Evet. İmam Beyhaki'nin sahih bir senetle Said Bin Müseyyep'ten rivayetindeyse şöyle diyor. Said Bin Müseyyep. Sayyid bin Müseyyir, rahmetullahi aleyh, tabinin büyüklerinden, çok önemli bir e, tabi, büyük bir imam, yer yer, direkt Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan rivayet etmiştir. Aleyhissalatü vesselam'ı görmediği halde, ancak alimler onun rivayetini, buna mürsel denir, sahih kabul etmişlerdir. Çok fazla sahabeyi gördüğü için, çok adil, sept, yani e, sıka, güvenilir bir kimse olduğu için. Büyük bir imam olduğu için. Çünkü onun direkt Rasulullah'tan rivayeti, bir sahabeyi atlayarak rivayeti, nihayetinde bir sahabeden rivayet etmiştir. Ancak sahabenin ismini zikretmemiştir diyorlar. Dolayısıyla Said bin Müseyeb'in mürselini ve bunun gibi bazı kimselerin Mürsel, e, mürselini e, Sahih kabul etmişlerdir. Mürsel, hadis ıssılahında, hadis usulünde zayıflık e, zayıf diye nitelendirilen e, bir tabirdir. Oraya daha fazla girmeyelim. Pekala, Said bin Müseyyep ne diyor? Said bin Müseyyep e, daha doğrusu ona o, Said bin Müseyyep o, bir adamı görüyor. Eee Sabah namazından sonra iki rekat şey, affedersiniz, fecirden sonra yani <gülüyor> imsak vakti giriyor bizim anlayacağımız imsak vakti giriyor. iki rekattan daha fazla rukular ve secdeleri daha çok olan bir namaz kılıyor. Said bin Musayyef de bu adamı görüyor. Şimdi e bizim tabirimizde ezan okunuyor sabah namazının ezanı. iki rekattan daha fazla bir namaz kılıyor. Orada kılınması gereken namaz ne kadar? iki rekatlık sabah namazının sünneti. Başka namazı yok. Bundan daha fazla bir namaz kıldığını görünce vükkular ve sucda, e, secdeleri de böyle çok şey yaptığını böyle yapmamasını söylüyor. Bundan yasaklıyor adamı. Said bin Müseyyed denen o büyük imam. Diyor ki o da Ey Ebu Muhammed diyor. Yani Said bin Müseyyed'e hita, hitapla. Allah beni bu namazdan dolayı diyor. Azaplandırır mı? Bana ceza verir mi? Diyor ki hayır. Lakin diyor sen sünnete muhalif hareket ettiğin için seni azablandırıyor. Subhanallah Sünnete muhalif et, muhalefet ettiğin için, karşı çıktığın için. Sünnette böyle bir şey yok. Yani bile bile özellikle diretmek, sünnette olmayan bir şeyi yapmaya çalışmak, alışkanlık haline getirmek, namaz da olsa, oruç da olsa, başka bir şey de olsa bu doğru değil. İlla ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği sınırlar dahilinde olacak. Onun yaptığı şey olacak. Yoksa Allah azze kendisine ibadetten dolayı herhangi bir kimseye azap etmez ki. Evet. Yine müminlerin emiri Amer ibn-i Hattab radıyallahu anh e, <gülüyor> sünnet ve siyer ilmi olmaksızın Kur'an hakkında konuşmanın tehlikesini fark ediyor. Kur'an'la konuşmanın tehlikesini fark ediyor. Sünneti zikretmeden, siyerden habersiz. Ve e, arkadaşlarına herhangi bir yere gönderirken şöyle tavsiyelerde, vasiyetlerde bulunuyor. Diyor ki e, bir takım insanlar gelecek sizinle Kur'an'ın e, şüpheli olan şeyleri hakkında, müteşabihler hakkında mücadele edeceklerdir diyor. Ömer, Ömer İbn-i Hattab böyle diyor. Siz diyor, <gülüyor> Sünnetlere alın. Sünnetlere yapışın. Muhakkak ki sünnet ashabı onlar Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Yani sünneti en iyi bilen, Allah'ın kitabını en iyi bilen kimselerdir diyor. Sübhanallah. Yani sırf Kur'an'dan konuşan, sırf ayetlerden, mealden konuşan kimseler Tartışacaklar, konuşacaklar, kelam yapacaklar Bunları terk edindir Biz de kardeşlerimize diyoruz ki bakın Özellikle mealciliği Kendine meslek edilmiş Sadece Kur'anla konuştuğunu zanneden Halbuki heva ve hevesinden Konuşuyor ha. Kur'anla konuşmuyor Kur'anla konuşan bir kimse Resulullah Aleyhisselatü sünnetinden Böyle fitneci kimseleri Arkadaşımız, esimiz, dostumuz dahi olsa Onlara bir şey söyledik Almadılar bir daha söyledik, bir daha söyledik. Ondan sonra artık onun yanında durulmaz. İmam Ahmet rahmetullah aleyhin dediği gibi o insanın kalbine fitne atar. Artık onun terk edilmesi gerekir. O fitnecidir. O bir beladır, musibettir. Daha iyi bilen kimselere nasihat ettiril. Ondan da almaz. Başka e, metotlar denir. Ondan da alın, almazsa artık yapılacak bir şey yok. O fitnesi üzere terk edilmesi gerekir. Yoksa İnsanların kalbine e, muhlis, insanların e, kalbine, muttaki insanların kalbine fitne verir. Bu da çok kötü bir şey. Eğer İslam şeriatı hakim olmuş olsa onlara hiçbir şekilde fırsat verilmez zaten. Tespit edildiği anda cezası verir. İmam Malik rahmetullahi aleyh de diyor ki, bu İmam Malik'in sözünü İmam Şatibi El İtisam adlı kitabında üç ciltlik bir kitaptır bu. Bidatlar hakkında başta başına yazılmış bir kitap. Orada naklediyor. Diyor ki, kim İslam'da bir bidat ortaya atar ve onu da hasene olarak yani güzel olarak görürse muhakkak ki Muhammed'in risalete peygamberle ihanet ettiğini iddia etmiş olur diyor. Sübhanallah. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor, şöyle söylüyor. Bugün size dininizi, dininizi tamamladım. Devamla diyor ki, o gün, o vakit diyor, o vakitte dinde olmayan bir şey bu vakitte de dinde değildi. Dinin içerisinde yoktu. Hep insanların karıştırdığı bir mevzu bu bidat hususunda. O zaman minarede yoktu. Minarede mi bidat? O zaman şu da yoktu. İşte araç, gereç, teknolojik şeylerle. Hayır. Kastedilen bu değil ki. İbadet anlamındaki şeyler. Bunun içerisine e, namaz, oruç, zekat, zikir ondan sonra veya bu ibadetlerin şekli, şemalinin değişmesi, artmasıyla ilgili şeyler. Adetleri, Sayılar, işte e, şekilleri vesaire, bunların artması eksilmesi hususunda yapılan değişiklikler iddia edilen haseneler bunlardır. Yoksa teknolojik bir takım şeyler, insanların faydasına sunulan e, araç ve gereçler bunlar bina diye kabul edilmez. Hiçbir aklı selim bir insan bunu iddia etmez zaten. Evet. Üçüncüsü kardeşlerim İki vahiy olan kitap ve sahih sünneti Sahih sünneti neden vahiy diyoruz? Ee, vahiy gayr metlu Tilavet edilmemiş vahiy diyoruz ee, İstilahta böyle tabir edilmiştir Kitabımızın ismi de zaten e, İki vahiy üzere diye gelmiştir ee, Sahih sünnet de vahiy Necm suresinde hani Allah azze ve celle diyor ya ve ma an el heva in huve illa vahiy yuha o hevasından konuşmaz onun konuşması ancak vahiyledir yani dine taalluk eden ibadetle ilgili bütün meselelerde muamele de dahil e, ama dinle ilgili meselelerin hepsinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın haricinde vahiy ile konuşmuştur ben yani söylediği sözler Iı, tilavet edilmeyen Kur'an gibi okunmayan vahiy konumundadır. Evet bu iki vahiy yani kitap ve sünneti her türlü görüşün üzerinde tutmak vaciptir. Her türlü görüşten daha fazla tazim etmek, daha fazla saygı, durmak, saygı duymak vaciptir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ve onun hazinelerinden yola çıkmayan ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın liderlik mevkisi saklı tutulmayan yani onun şahsına has kılınmayan e, onun şahsına munhasır yapılmayan e, bir binada yani Ali vesselamın şahsına özel bir konum var. Çünkü o Risale Böyle bir e, binada, böyle bir yapıda hayır yoktur. diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den hareket etmeyen ve aleyhissalatü liderliği hususunda kendisine has olduğuna dair, kendisine özel olduğuna dair konumundan, bu konumdan hareket etmeyen, bu konum itibariyle bina edilmeyen bir binada hayır yoktur. Allah Azze ve Celle Ahsas suresinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için örnek vardır. En güzel örnek. لِمَنْ كَانَ Yerjullaha vel yemel ahira ve zekar Allah'a Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve çok zikreden kimseler için. Yine i̇bn Cerir kardeşlerim Ahl-i Sünnet ve Cemaat'in birinci imamı tefsirde İmam Taberi i̇bn Cerir Taberi bunu tavsiye eder alimler. Sonra i̇bn Kesir Rahmetullah Ali İmam Beğavi Ondan sonra Şeyh Sadi tefsiri yeni tercüme edildi. Bunlar önemli tefsirlerden. Diyor ki İbn Cerid, yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel örnek vardır. ifadesi ayet-i Yani onunla teselli bulmalısınız. Allah'ın Resulü ile. Ve o nerede ise onunla beraber olmalısınız. Ve ondan geri durmamalısınız. Ondan geri kalmamalısınız. Manasına gelir diyor. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde bir hüküm hususunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vereceği bir hükümde bu hükmün hükümden e, razı olmayan, bu hükümden hoşlanmayan, bu hükme karşı e, rahat olmayan kimseleri bakın şöyle tehdit ediyor. Düğü ki fela var Rabbi ki lay minune, hatta hükümdem o ki fi mäsajere beynem. Hayır Rabbine yemin olsun ki duyuyor. Onlar aralarında çıkan anlaşmaz, anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edinceye kadar, fi anfisuhum harajam min maqadeet ve yuslumu teslime ve hikmetin şeyi de nefislerinde içlerinde böyle hiçbir sıkıntı duymayıncaya kadar ve tam bir teslimiyetle teslim oluncaya kadar gerçekten iman etmiş olmazlar veriyor. Allah Azze ve Celle'nin tehdidi bu. Allah Resulü'nün hükmettiği bir şeyde hiçbir insan kalbinde, içerisinde, nefsinde bir sıkıntı duymayacak. Allah Resulü emrettiyse artık hani diyoruz akıldan kıldan ince boyun Böyle olması gerekiyor. İmam Ahmed'in Sahih bir senetle Semura Radiyallahu Anh'tan rivayetinde diyor ki Aleyhisselatu Vesselam size bir şey tahsis ettiğim zaman yani bir hadis söylediğim zaman artık bundan başka bunun üzerine bir şey ilave etmeyin, artırmayın. Yani kendi görüşünüzü, kendi sözünüzü bunun üzerine bina üzerine eklemeyin, ilave etmeyin, artırmayın yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, hani başlık diyor ya, tazim etmekle ilgili sünnet Vesselam'ın sünnetini, bütün görüşlerin üzerinde tutmak gerekiyor. Ona bir ilave yapmamak gerekiyor. Yine hakimin İbni Mesud'dan rivayetinde sahih bir senetle diyor ki, sizi cennete yaklaştıracak, sizi cennete yaklaştıracak hiçbir şey bırakmadım, ancak onu size emret sizi ateşe yaklaştıracak bir şey de yoktur ki ben onu mutlaka size yasakladım diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey bırakmamış. İbadet adına cennet, cehennem, ahiret, ondan sonra dünyaya taalluk eden her türlü meselede de mutlaka bir şey söylemiş. Evet. Bunun şahidi de biraz önce okuduğum Maide Suresi 3. Ayet-i Kerime. El yevme ekmeltü lekum dinetim. Bugün size dininizi tamamladım. Evet. evet. Müsnette yine Ahmet bin Hanbeli Müsnedinde rivayet edilen bir hadiste Ukbe bin Amir el-Cüheni'den rivayet ediliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim. Ümmetimin helakı kitap ve süttedir diyor. Allah Allah. Ne demek bu şimdi? Dediler ki ey Allah'ın Resulü kitap ve süt nedir? Lebeline kastettiğin nedir diye soruyorlar. ve İslam kendi sözünü tefsir ediyor. Diyor ki Kur'an, Kur'an'ı öğrenecekler ve Allah'ın indirdiği şeyin başkasıyla onu tevil edeceklerdir diyor. Kur'an. Bu şekilde helaka gidecek demek istiyor ümmet. Subhanallah. Süte gelince o sütü severler cemaatten, cemiyetten hatta başka rivayetlerde veya şerhlerde hatırladığım kadarıyla namazdan, cemaatten bu süt sebebiyle uzaklaşırlar. Yani şehvetlerini peşine düşerler. Bundan dolayı diyor. Ümmetimin helak ediyor. Subhanallah. Sahi bir ales. i̇bn Abdilber rahmetullahi aleyh. Malikilerin büyük imamlarından birisi. İmam Malik'in muvattasını şerh eden büyük imamlardan biri. Bidat ehlinin hepsi diyor, <gülüyor> hepsi sünnetten bir çevirdiler. Ve kitabı, yani Kur'an'ı sünnetin beyan ettiği, açıkladığı şeyin başkasına tevil ettiler. Açıkladığının dışında başka bir yorumla tevil ettiler. Saptılar ve saptırdılar diyor. Onun için ve vesselam diyor ki bidatci bir kimse bidatından dönünceye kadar tövbesi kabul edilmiyor. Bidatından dönecek. Yani sadece tövbe ettim yok. O bidatı terk edecek. Ondan dönecek, tövbe edecek, ondan sonra tövbesi kabul ediliyor. Evet kardeşlerim son olarak. Görüşlerle insanların görüşleri yahut Allah'ın dini hususunda e, vahiden kitapta sünnetten bir hüccet bir delil olmak sizin Allah'ın dini hususunda kelam yapmak yani konuşmaktan Allah'a sığmıyor. Yani bugün Müslümanların e, <gülüyor> bu kelamı yani konuşmayı çoğaltıp ameli terk etmeleri ve İslam'ı da hayatlarındaki İslam'ı sadece konuşmaya, felsefeye ve tartışmaya te tevil edip ona tahvil etmeleri, çevirmeleri büyük bir musibet. Buna tarih şahitlik ediyor. Bu gibi kimselere. Yani bu yol üzere giden kimseler <gülüyor> Beyinsizlik ve sefih, sefihlik üzere dinler. Yani bunlar bu kimseler büyük bir delalet üzere dalalet üzere ve sakınlık üzere dinler. Allah Azze ve Celle bu gibi düşüncelerden, bu gibi akımlardan bizi korusun. Felsefe, kelam ondan sonra tartışma elbette ki tamamıyla terk edilemez. Yerli yerince kullanılması gerekiyor. Ama düşünün ki bir insanın İşi gücü konuşmak, felsefe yapmak, amelden yoksun ondan sonra e, tamamen tartışma üstün gelmeyle ilgili bir meziyeti varsa, bu insan fitnecidir, bundan sığınmak gerek. Bu işlerden uzak durmak gerekiyor. Müslüman inandığını, öğrendiğini amele döker. Yaşantıya döker. Bedeninde, ailesinde onu gösterir. Özüyle, sözüyle hareketleriyle, davranışlarıyla onu belledi. Allah Azze ve Celle böyle özü, sözü bir olan katında razı olduğu muttaki, salih muvahhid kullarından eylesin. Ve kitap ve sünnete sımsıkı bağlanan asla ayrılığa düşmeyen tefrikaya bolguncula fitneye mahal vermeyen topluca kendisine teslim olan ve neticede de firdevs cennetini elde eden kullarından yeriz. Subhaneke Allahümme